Ey habibul lazizurca Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyidil murselin Muhammed ve ali ve e, Sahur vakti gece üçte i̇şte, tabii zor olacak. Sizlerin de kalkmanız, hazırlık yapmanız e, onun için sıkıntı olmasın diye bu şekilde cuma geceleri dua devam edelim inşallah rahman sizlerden okunmuş olan eee hatimet şerife enam şerif ahkaf şerif nuh sure cellesi ve e, yani maşallah binlerce on binlerce okumuşsunuz Allah'ım kabule karim eylesin. Ee, ve dahi e, yani Esma-ı ve şair zikirlerden milyonlardan fazla çok adet yani tespit edilecek boyuttan çıktı. O kadar gönderiyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Kabule karim buyursun. Biz de şimdi e, kısaca bir e, birkaç ilanla birkaç zikir hemen birlikte yapalım. İnşallah peşine eee Dualar okuyacağız. Bu Bekir Ahşâî Hazretleri'nin, bu Mevlana Halid-i Hazretlerimizin halifesinin halifesidir. Şeyh Hüseyin Devseri, Devseri de deniyor. Ee, İmam Devseri Mevlana Halid-i Hazretleri'nin büyük halifesidir. Ee, Rabıt hakkında eseri var. İmam-ı Rabbân mektubatının kenarında da basılmıştır. El-Rahmetül Hâbi'tâh. Ee, onun halifesidir. Molla e, Ebû Bekir Ahşai Hazretleri. Meşahin ulularından, hakikaten ben işte ikinci cildi hazırladım. Kitabın ikinci cildinde bütün e, üzerine takacağınız, kapının üstüne asacağınız, evin içine yapıştıracağınız bütün belalar için yani. E, bunların hepsini orada hazırlıyorum fakat baktım ki yani bu Bâkır Ahsâ Hazretleri hakikaten e, duaları cem etmiş. Yani hemen hemen tam kömünü diyemem çünkü ben çok kitap gördüm, çok kaynak karıştırdım ama yani bu usta en etkili duaları cem etmiş iki tane, biliyorsunuz, duası var. Birisi bu dâîn ''Liraf'in nevâzili ve'l-Davâ'în'' İsimli ''Hizb-i Şerif'' Yani çok kuvvetli bir şerif. bir şerif. İkinci öz bir şerif ''El-Müjdebâ li-Raf'u'l-Tâ'un ve veba vel webâ tâun için ikisini de derlemiş. Bu öz bir şerifleri inşâAllah mübarek Ramazan-ı ilk gecesi, hem Cuma gecesi, hem ilk gecesi, Yapılan dua asla reddolunmaz. Ramazan-ı Şerif'te biliyorsunuz ve selûl muâfîlâikip Allah'tan isteyen mahrum çıkmaz. Ramazandır yani. Artık girdi. İnşallah İnne fetahne kireket kılmayı unutmuyorsunuz. Kılamayanlar 50 50 İhlas-ı Şerif. Ee, onu da yapamayanlar en azından bir İnne fetahne suresi. Mutlaka yüzüne Kur'an'dan okuyun. Bir senelik muhafaza niyetiyle. Biz camide olsak cemaatle ben kıldırıyordum cemaatle innahtane akılıyorduk ilk gecelerinde ama böyle oldu. İnşallah birbirimizi unutmayalım duadan. Yarın da saat yedide inşallah e, iftara bir saat kala e, sohbete başlarız ayetlerden hadislerden efendim ahiret yolculuğumuz için e, hem dünyamız için hem ahiretimiz için gereken bütün e, ilimlerden. Efendim konuşuruz, müzakere ederiz, müdares ederiz. Yoksa dünya biliyorsunuz öyle de geçiyor, böyle de geçiyor. Ee, ama bu sene tabii iyi geçmiyor. Cemaatle buluşamamamız büyük mahrumiyettir. Büyük bir beladır. Esas bela cemaattan uzak olmaktır. Esas bela. Cemaatle kılamamaktır. Bu çok büyük bir beladır. İşte birkaç kişi cemaatle kılıyoruz ama... ...mesafeleri koruyarak ama Mevla bize... Ee, yani kıymetini bilmediniz, aldım buyuruyor. Bunun başka bir izahatı yok. Siz kendi iyi halinizi bozdunuz, ben de nimetimi değiştirdim buyuruyor. Bu ayetler böyle söylüyor. Onun için tevbeden, istiğfardan başka bir çaremiz yok. Evvela 25 kere istiğfar başlayalım sonra birkaç ilan ederim. Ondan sonra hemen dualarımızı amin dersiniz inşallah. Cemi hatalarımızdan... أَسْتَغْفِرُ اللّٰهُ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهُ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهُ اَلْعَظِيمَ الَّذ۪ي el hayy el kayyum veço böyle. Tüm hatalarımızdan estağfirullah, lâ ilâhe illâ hu el hayy el kayyum veço böyle. Tüm hatalarımızdan. Bu verdiğimiz bu kadar bilerek, bilmeyerek, kasten, sehven, amden, hatan Günah gayr ve günah-ı cinsinden her ne işlediysek biz onların cümlesinden nadim olduk, peşiman olduk. Tevbe ya Rabbi. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. El-Azîm el, el, el lâ ilâhe illâhü. el hayyel ve-Tûb-üleyh. 136 kere El-Mü'min ismi şerifini tilavet ediyoruz.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 جل جلاله المؤمن المؤمن المؤمن جل جلاله المؤمن المؤ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 28 kere selamun kavle min rahim. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun kavle min rabbir rahim. rahim. min rahim. rahim. rahim. rahim. rahim. rahim. rahim. rahim. selamun aleyküm rabbimürahim selamun selam. selamun aleyküm selamun aleyküm selamun aleyküm selamun aleyküm Şalâmın ﷺ, Rabbim Rabbim Rabbim kere la min la ilahe min ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya no no no La la la La La La لا اله الا انت من الظالمين لا لا لا لا لا لا لا من الظالمين لا لا من الظالم. لا لا لا لا إله إلا انت سبحانك كنت من الظالمين 129 kere ya latif ismi şerifi celle şah. ya latifü ya latifü ya Latifu, ya latifü ya Latifu, ya latifü ya Latifu. Celle celal. ya latifü ya latifü ya ya ya Ya latif fi ya latif fi Allah ya latif ya ya latif ya ya latif ya ya latif ya ya latif ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya Kitap nerede 1. cilt? Orada Allah'ın rahmetinin hakikaten tasavvuru. Allah'ın 66 kere ya Allah lafz-ı azamdır. Bütün isimleri camiudur.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 عَمَّنَ وَعَلُكَ لَا إِلَىٰ غَيْرُكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ Burada özellikle size Emraz-ı Sariye Bulaşıcı Hastalıklar kitabımızın bu birinci cildi. Bunda da çok ilimler yazıldı. Sizlere geçen arz ettik, onlarla amel ettiniz. Hadis-i şerifler çok var, hepsini beyan edemedim vakit bulup. E, 241. sayfada bir dua var. Ee, Hadis-i şeriftir. Bir sürü bilhar tat radiyallahu taala tevadd ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Mellezimevu mate kablen yusibe vejhtun min bela. Bu duaya devam edene hiçbir zorlayıcı, sıkıntıya düşürücü bela, musibet gelmeden vefat eder. Ne demek vefat eder? Yani eceli gelince. Hepimiz ecelimiz gelince öleceğiz. Kimse baki kalmaz. Ama kim bilir ne tehlikeli süreçler var, ne belalar gelme, tehlikeleri var. Bu duaya kim devam ederse Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem söz veriyor, garanti veriyor. Ben beş vakit namazda okurum. Yani bu, hepsini bıraksam bunu bırakmam yani. Beş vakit namaz, senelerdir okurum yani. Çünkü acayip bir dua. Her işlerde akıbetimizi güzel eyle. Dünya rüsvaylığından, ahiret azabından muhafaza eylim. Yani Rabbena Adina'nın hemen hemen ayet kısmı, bu da hadis kısmı yani. Camiyet bakımından. Bu dua 28 kere okunuyor. Özellikle veba günlerinde ve bu mikrop günlüğünde 28 kere okunuyor. Sayfa 241. E, tabii ki bunu zaten biz e, duan içinde okuyoruz ama siz 28 kere tekrar ediniz. Abdurrahman Bestaami Hazretleri meşayhın ulularından hem de Osmanlı meşayhından yani o zat el-du'ayetul muntahabe fi'l-edviyetil mujarrabe ismle serinde gördüm. Diyor ki ben diyor bu duaya 28 kere devam ederek öyle faziletler, öyle şifalar gördüm ki yani diyor öyle şeyler tecrübe ettim ki bir iznillah diyor Allah'ın izni müsaadesiyle bu duaya verdiği tabi mevlanın habibi bize mevladan almadan öğretemez bir şey. Hepsi vahiy geliyor. Hadisler de vahidir. Bu duaya devam ettiğim, ettiğim zamanlarda diyor sizi temin ederim diyor. ''Can'' diyor, ''ruh'' göğüslerin Göğüs kafesine gelse, yani boğaza doğru ilerliyor, bak. ''Terakî'' diyor burası, ''Terakî'' ''Türkuveler'' yani şuralar, göğüs kemikleri. ''Can'' diyor, göğüs kemikleri ne çıksa iznillah geri çevirir Allah'ın izniyle diyor yani. Allah'a, çünkü dua belayı geri çevirir, hadis var. Daha ne, ne anlıyorsun? Ecele çare yok. Ama ecel gelmediyse sürünmemek lazım. Elden ayaktan düşmemek lazım, insanlara yük olmamak lazım, rezil rüsvay olmamak lazım. Yani, sen. yoksa ecel, tamam. Ama bu dua devam eden, eceli gelmişse de hiç sıkıntısız vefat eder, belaya uğramadan vefat eder, rezillik çıkmadan vefat eder. Ee, yani bizim korktuğumuz nedir? Bizim korktuğumuz, e, rezillik. Dünya rezilliği, rüsvaylığı, ahirette de azap. Bunların ikisinden de kurtarmayı temin ediyor çok büyük bir duadır. Allah ehseni akibetenâ fil umuri kulliha ve Göğüs kemiklerine gelen ruhu iade eder diyor yav. E çünkü dua bela geri çevirir. Bu sahih hadis-i şerif zaten. Tirmizi'de de var, her yerde de var. Bu dua çok önemli. Sayfa 241'de Arapça e, kitabın sol taraftan Türkçe tarafında e, yani bunu şu anda size Efendim, arz ettik. Burada da bulayım. Arapça tarafından sağdan bakarsanız, 61. sayfede 10. rakam. 61. sayfede esas. Hadisi de görmek istiyorsunuz. Kaynaklarını da görmek istiyorsunuz. E, sol taraftan, kitabın kendisine 241'de. Bu size tavsiye ediyorum. İnşallah buna devam edersiniz. Rabbim amele muvaffak eyle. Şimdi... E, Dualarımızı yapalım. Önce ee, İmam-ı Efendimiz'in veba talunla ilgili duası, kısaca onu yapalım. Ondan sonra Ramazan-ı Şerif hürmetini Allah'ımızdan dilenelim. Diğer e, Hizm-i Şerif'i e, tilavet edelim. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Aleyl Vâbe Rabbil alamin. Salatu Vesselam Ula Seyyidil Murselîn Muhammmeddim a Alibbi cmein Allah mamin Allah. Bismillahirrahhmanirrahim Allah mees elke bir adi xalqke, bizineti arşke, bir azzeti arşke, bir Allah nefske, B Nur vecike bir mebla amike bir gayeti quveike ve qudke bir beira feike bir hakkı hakikati şükrik bir rahmetike birrakimeşi etike, ''Bikulliyyeti dâtike ve bi kulli sıfatike, bitemami vasfike, binihayeti esmâike, bimeknûni sirrike, bi cemîli setrike, bi cezîli birrike ve fadlike, bi kemâli mennike, bi feydı cûdike, bi şedîdi gâzabike, bi sâbî râhmetike, bi a'dâdi kelimâtike, bi gâyeti bulûhike.'' Tefridi Ferdani yetike bir tevhidi vehtani yetike bir A Aike bir sermediyeti ev Faike bir Hzzeti rububi yetike bir azlameti Bi celalike, bi kemalike, bi ef'alike, bi in'amike, bi siyadetike, bi melekutiyetike, bi cebbariyetike, bi mennaniyetike, bi hamdike, bi mecdike, bi atfike, bi luthike, bi birrike, bi ihsanike, bi hakkike ve bi hakkı hakkı, En teg'al lana ve mekharacan ve şifaen minel humumi vel gümüm. والوباء والبلاء والفناء وجميع الآفات والعاهات في الدنيا والآخرة بحقك ها يا عين صاد وبحق طه يا ياسين والصاد وبحق حاميم عين قاف Fahcık inna fatehna laka fethem bina, bir rahmete ya arhman rahimin, ya arhman rahimin, ya arhman rahim, ya arhman rahim. bu belayı, bu vebayı, bu afatı, bu ahatı. Ya Rabbi üzerimizden, evimizden, ocağımızdan kahinemizden, civarımızdan, müminini müminattan, müslimini müslümattan, üzerlerinden, yakınlarından, sevdiklerinden, evlerimizden, ocak, ocaklarımızdan, tükanlarımızdan. Ya Rabbi, beldelerimizden, şehirlerimizden, karyelerimizden, vatanımızdan ve sahil İslam vatanlarından, bütün Müslümanlardan defu, rafu izale eyle Ya Rabbi. Şu mübarek Ramazan-ı Şerif. Habibim buyuru, sallallahu aleyhi ve sellem şehrun evvelu rahmetun. Bu bir aydır ki başı rahmettir. Şimdi biz mübarek rahmet faslına girdik. Kurban olduğum sana Allah'ım, i̇mam Azam Efendimizden mervi olan ve e, vebadan muhafaza ettiği mücerrep olan 12.000 kişi, Sabi, Hafız vefat etmiş iken bir tacirin evinde bulundu. Bu dua ee, İmam-ı Azam Efendimiz'den Mervi idi. Onun hanesine bu veba dokunmadı. O zaman halife de devreye girdi, çağırdı. Bu nasıl oldu bu adam? Bu adamın evinden bir tane cenaze çıkmadı. Herkesin evinden cenaze çıktı. O da dedi İmam-ı Azam Ebu Hanife Radiyallahu'ndan ribaat edilen bu duayı ben eve asmışım ve bunu okuyorum. Ee, onun için bizim Mahfuz kaldık dedi. Ya Rabbi sen bizim âm-ı azam Ebu Hanife radıyallahu teâlâ gelen bu rivayete itikat ettik. Senin bunca e, esma-ı şerifene, sıfat-ı şerifene ihtimad ettik. fazl kereminle bizleri de e, hufzunla muhafaza eyle ya Rabbel alemin. Allahümme amin. Allahümme amin. Sübhane Rabbiyel Aliyle alel ve'abbel hamdülillâ Rabbil alemin. O salatu ve selam alâ seyyidil mürselîne muhammedim alâ alâ sahbî ecma'in. Bismillahirrahmanirrahîm. الحمد لله الكريم المنان العميم الإحسان الأول قبل كل زمان ومكان الآخر الباقي وكل من عليها فان نحمد وأهل الحمد والامتنان اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتظهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا عندك على الدرجات وتبلغنا بها الغايات جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تأخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصران كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واخفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم افرق علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم. اللهم اننا سألك العافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انك عفو تحب العفو العفة فاعف عنا. اللهم مغفرتك أفسع من ذنوبنا. ورحمتك أرجع عندنا من عمالنا. اللهم مغفرتك اوسعوا من ذنوبنا ورحمتوك ارجع عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك اوسعوا من ذنوبنا ورحمتوك ارجع عندنا من أعمالنا اللهم نا نستغفرك ونتوب إليك ونعتمد عليك ونسألك بنور وجهك الكريم وسلطانك العظيم توبة صادقة وأوبة خالصة وإنابة كاملة ورحمة غالبة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 Allahümme inna ne'audu zevali ni'metike ve tehabbül afiyetike ve fücahetin kımmetike ve cem'i'i sehati Allahümme inna ne'audu bika min cehdi el belâi ve darakil -da. Amin. Allahümme salli ala seyna Muhammedil Habibil Mahbub, şâfil ailele menferci الكurube alâ aleyhi ve sahbihi ve sellem Allahümme inna şerri ma, ma te'alem. اللهم يا من بيدي خزائن السماوات والأرض عافنا من محن الزمان وعوارض الفتن فإن أضعفا عن حملها وإن كنا أهلا لها فعافيتك أوسع لنا يا واسع يا عليم اللهم ارفعنا ما نزل واتفعنا ما أظل وإهلك من ضل ما أظل وعمل في يذية المسلمين الحيل اللهم آمين اللهم قد عظم الخطب واشتد الكرب وقلت الحيل وَانْقَطَعَ إِلَّا مِنْكَ الْأَمَلِ اللهم يا رفيق فارج عنا كل ضيق اللهم يا رفيق فارج عنا كل ضيق اللهم يا رفيق فارج عنا كل ضيق وهذا اليوم أولانا كروبنا وكشف عناهم مومانا وغومومانا والطف من اللهم لطفا جليا وخفيا وكلنا يا سيدنا ناصرا وبليا يا من يحب أن يسألك ما يحب أن يتفضل يا من يجود ولا يبخل جد علينا برفع البلاء ودفع الشر القضاء فشنا شفاء عاجلا بفرج عنا فرجن قريبا برحمةك يا رحمة الرحمين يا رحمة الرحمين يا رحمة الرحم Amin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ve ala alihi wa sahbihi afdal as-salawati wa adad al-malumat wa barik wasall tasliman kadhalik Allahumma ya'uddat al-'abd adh-da'if fa malja' al-ba'is ya latif ya latif ya latif jud 'alaina ve wa farrij ve wanqidhna بخذ بيدنا اليك وادركنا فقد اشتد الخطب وعظم الأمر وقل الاصطبار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا, يا, يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم ان الخلق خلقك والعبيد اعبادك فانت بما انت اوسع من عدل وَإِنْ انتفع عنهم تغفر لهم ترحم فَأَنْتَ أَكْرَمُ من بَرَّ ووصل اللهم اننا نَسْأَلُكَ خَوْفَ العالمين بِكَ وَعِلْمَ الخائفين منك وَيَقِينَ المتوكلين عليك يا لطيفا بِخَلْقِهِ يا خَبِيرًا بِخَلْقِهِ الطف بنا فيما قدرت علينا يا يا يا, يا بخلقه, يا بخلقه. علينا يا ya latifen bi khalqih, ya kabiran bi khalqih, ultuf bina fima علينا, ya latif, ya alim, ya kabir, ultuf bina fima cerat bil mekadir. Allahümme barik lana ve dîyanîna ve âbdîna ve جواریحنا و علومنا و أعمالنا و اخلاقنا و ارزاقنا و اهلنا و اولادنا و من معنا اللهم اجعلنا ويا مجمعين في عافيتك وسلامتك وعزك وكرامتك وغناك ويسرك وسعتك وسترك وخفيرطفك آمين اللهم صل على سيدنا محمد و اله وصحبه اللهم اجعلنا ويا في حفظك وكنفك وعهتك ودمتك وجبارك وعيادك من كل ذي Şer min külkü ve min ve ve ve ve وروح الأرواح وسر بقائها آمين اللهم آمين, آمين. بسم الله تعصننا بالله بسم الله استجرنا بالله بسم الله ادخلنا أنفسنا وأهلنا وأولادنا وجميعا من معنا ما معنا في حفظ الله وكنف الله وأمان الله من شر جميع الأذيات والبليات والمؤذين من الأشرار من خلق الله ومن فجاهات الأقدار وبغتات الأمور بالسوء بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله السميع العليم سترنا العرش مسبول علينا وعين الله تعالى ناظرة إلينا بحول الله تعالى لا يقدر علينا اللهم برائهم محيض بل هو القرآن المجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظ أرحم الراحمين آمين اللهم آمين اللهم آمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم حل هذه العقدة وانقذ هذه العثرة ولقنا أحسن الميسور وقنا سوء المقدور اللهم حجتنا حاجتنا، وعدتنا فاقتنا، وفسيلتنا انقطاب حيلتنا، وشفيعنا دموعنا، ورأس مالنا عدم احتيالنا، وكنزنا عجزنا، اللهم قطرة من بحر جودك تغنينا، وذرة من ذر عفك تكفينا، فارحمنا وعافنا وعفو عنا، واقض حاجتنا ونفس كربتنا، وفرج همنا وغمنا، رحمتك يا أرحم الرحمنين يا أرحم الرحمنين يا أرحم الرحمن صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شاف العلل منفرج الكروب على على اللهم يا من رحمته واسعة ومنته سابقة ملاحقة عجل لنا بالفرج فقد ذابت المهجم من وهج الحرج فالغوث الغوث والإجابة الاجابة تفضلا منك يا سميع يا مجيب ya سميع, Ya məcib, Ya semiyg, sultan, Al burhan, Kulli ve fişşan, Allah, kan, Allah ve ve ve mevti fujeti ve اللهم puma Allah name nayudu bıkmensu el qaza ve darak şqa ve şmattet alada Rabbı naksif an al azab bınnı müminon Rabbı nay zlemnâ anfusnâ ve Hatta neteshabbese bi ve keramik. Ve na'tesumebike minin zali qahrike ya zel kuvveti şamile. Vel kudreti kâmile. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Azzecâruke ve Celle-Tenâvuk ve La ilaha khayruk. Ya hayu ya kayyum, ya ve ikram Allah-u'na ونعوذ برضاك من سخطيك ونعوذ بك منك يا دافع الوباء والبلاء ادفعنا الوباء والبلاء بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين أنت حي صمد باقي ولك كنف واقي بكافها يا عين صاد كفينا ve bıhamin, ginsin, qafh, humina. Hâsben Allah, vekil. Hâsben Allah, la ilahe illâhu. Aleytewekelna, vehu Rabbul arşil Allahümme şefir fi'na nabiye Muhammeda sallallahu teala ve la tuhmilna ve la tehlikna bi zunubina bi ya erhamer rahimin ve sallallahu teala ala sayyidina Muhammedin ve ala alihi ve min at ve at-ta'un fi nefs ve ve ve walad Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahümme salli ala seyyidina muhammedin sahibil havzı vel kafzar Allahü ekber, Allahü الله Allahü الله Allahümme şefa'ate fina seyyidina muhammeda sallallahu teala aleyhi ve sellem ve fe emhilina ve في fî taatike ve teqvake ve ammir bina menazilena fî mehabbike ve rıdâk ve lâ tuhlikna bizunubina ve seyyiatina ve arhamna ya ya ya arhaman râhimîn, fesekfîkâhumullâh ve hüvessemî'ûl-alîm. Ve hasbunallâhun ni'mel vekil, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhîl-alîl-azîm. Ve alâ seyyidina Muhammedin, ve alâ alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethîrâ. İlâ yavmiddîn, velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Âmîn, ya arhaman râhimîn, ya arhaman râhimîn, ya arhaman râhimîn, ya ya hayyvâ kayyûmâ vâdî Yad el ve el-kiram, yad ve el Ya Allah, ya Ali, ya Zümi, ya ya Ali, ya Hakim. Ya Allah, ya Ali, ya Zümi, ya ya Ali, ya Hakim. Ya Allah, ya Ali, ya ya Halim, ya Ali, La ilahe illa anta, la nabi, la yaqf. Forgün na ve rafina ve qabbel minna, ne kuntu semiyol alim. Allah merziyana nabiye, la sallallahu aleyhi Ashaben ebiyyika sallallahu aleyhi ve sellem khayral ceza khususan Khalid ibn Zeyd Ebu Eyyub el Ansari ve Ebu Şeybet el-Hudriye vesair ve ashabi Resulünün Aslan Allah'ım ezze anna şuyukhana khayral ceza khususan şeyhuna ve ruhum Lehaj alimul hadden leh kısa ve lehaj muahmudul kaddes allahmu ezil sevabumu ekrim makamım uyarfa derecati maafim ya rabbi allahumma ya rabbi ya rabbi ya rabbi maafim ya allahum salli ala wa ala alihi washabihi sallallahu ya rahimir rahimin ya rahimir rahim rahim okumuş olan kardeşlerimiz tarafından kadınlardan erkeklerden gençlerden yaşlılardan sen isimlerini biliyorsun sıfatlarını biliyorsun hallerini biliyorsun Allah'ın mekanlarını biliyorsun, makamlarını biliyorsun. Biz bir şey bilmiyoruz. Cahilin tekiyiz. Ancak senin ilmine havale ediyoruz. Bize ulaşan tabii bunun da belki bir misli de ulaşamamıştır. Ama niyet etmişlerdir. Onların da niyetlerini şu saatte dualarımıza şu Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesinde hem de Cuma gecesinde. Cuma gecesi Kadir gecesi neftal bir gecedir. Hem de birinci gecenin Kadir gecesi olma ihtimali de var. Hele cuma gecesi çünkü ne bu hadis-i şerif Kadir gecesi, Ramazan ilk gecesinde arayın. Hep son geceler, tek geceler diyoruz ama bu hadis-i şerifi de unutmayalım. Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesinde arayın buyuruyor. Onun için çok büyük bir gecedeyiz. Bu mübarek gece sabahında hadis-i şerif buyuruyor. "Eleyse bir tarikine haden sabihat evvel leyleti İlla Ramazan-ı Ramazan Şerif'in ilk gecesinin sabahında yani bu sabah yani cuma sabahı ne büyük sabah, hem ilk sabah hem cuma sabahı bu sene öyle e, muvafakat etti. allah Teala Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden Müslüman olup da eli sünnetlere itikadı olup da ne kadar günah olur, olursa olsun ilk gecenin sabahında Müslümanlardan bir tane affetmedik bırakmaz. E bizim de bütün bela günahlarımızdan geliyor. Yarın sabah da Sabah namazını aman kaçırmayın. Savrun peşine sabah namazını kılmadan sakın yatmayın. Hele oruç tutup da namaz kılmamak kadar büyük bir tehlike yok. Yani namazsızlık şirkten sonra gelen en büyük günah. Oruç tutanlar hep namazlarınızı kılın. Bir namaz atlatmayın. Yani bazıları maalesef oruç tutup namaz kılmıyor. Namaz kılıp oruç tutmayan duymadım da. Oruç tutup namaz kılmayan çok duydum yani. Onun için tehlike büyük. Bu bela kalkmaz. O gider öbür bela. O gider öbür bela. Dünya ahiret bela. Namazsızlıktan büyük bela yok zaten. Namaz kılmıyorsan korona ne yapsın sana yani? Korona bela mıdır yani namazsızlığın yanında yani? Onun için mutlaka namaza başlayalım, söz verelim. Mubarek şimdi yatsıyı da kılmadıysanız kılın. Yarın efendim sabah namazını mutlaka kılın. Ee, sahurdan sonra zaten hemen imsak oluyor. İmsaktan sonra hemen kılınıyor yani. Mutlaka af olmanız lazım. Sabah namazını kılan adam af Sabah namazını kılmayan Kadir Gecesi'nde de af olmaz, bir vakit namazı terk eden kasten af olmaz. Bunun hiçbir kitapta yerini görmedim af olur diye. Hiçbir duası da kabul olmaz. Hiçbir duası da kabul olmaz. Bak söylüyorum, bu kadar ayet hadis gördüm. Namazsızın duası kabul olmaz buyuruyor, reddolulur buyuruyor. Onun için, şu namazı halledersek geri kalan günah, hepimiz günahkarız yani. Kim günahsızlık iddia edebilir? Kardeşim namaz, namaz namaz. Orucu zaten sağlığı olan tutacak, ona şüphemiz yok. Ama namazda gevşeklik var. 13'ün namaz. Ramazan'ın ilk sabahı ümmetimden affetmedik bir kul bırakmaz buyuruyor. Ben şimdi burada el-i itikadı zaten şart. Bidati elinden saf olsun. İtikadı bozuk onda. İtikadı düzeltmesi lazım. İlk iş iman. Ama ikinci mesele e şimdi namazsız adam gümdüz yatıyor, e, güneş doğmuş adam namaz kılmıyor. Kasıtlı kılmıyor ya. E tembelliğinden neyse. E, bu adam e bu müjdeye dahil olamaz e Nail olamaz Onun için Allah rızası için Bak şu belaların kalkması için Birinizin namaza başlamasına Allah belayı kaldırır ya. Muhteremler Mutlaka namaza söz verelim ki mübarek sabahta mübarek ilk cuma gecesinde mübarek ramazan şerifin gecesinde Ya Rabbi alemin kardeşlerimiz Dünyanın her tarafından el açmışlar Amin diyenlerimiz var tabii ki Şimdi imkanlar her yere ulaşıyor 13'ün sen onların yerlerini biliyorsun Buraya okumuş olan, ulaşmış olanlar var. Ulaşamamış olanlar var. Belki ulaşamayan bundan bin kat fazladır. Ben bilmiyorum. Ama Mevla biliyor. Hepimiz niyet ettik. Bu niyetle dua diyoruz. Ya Rabbi 3567 adet Kur'an-ı Azimüşşah'ın tamamı katmedilmiş. 169.481 kere En'am suresi Celle-i Cemile'si ki bu En'am suresini okuyanlar Biliyorsunuz Enam Suresi'ni indiren 70 bin melâke-i onlara dua ediyorlar. Bak burada 169.481. Bunu 70 binle ile çarp yani. O kadar melâke-i bunu okuyanlara dua ediyorlar. Günahsız ağızlarından. Şumbarek Ramazan'ın ilk gecesi Cuma gecesinde. 487 bin adet Nuh Suresi i celle -i bunu beyan ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, emrettiler. Nuh Suresi okuyun vebada belada eski Selefi Salih'in geçmiş büyüklerimiz okudular, toplandılar. Ondan sonra 3363 adet, e, tabii burada kaç tane 3300 var? 487153. Bu adetle belalar kalktı Şam-ı Şerif'ten o zaman. Bu 700-800 sene evveli söylüyor kitaplarımız. Biz de bunları itikat ettik. Büyüklerimizin yaptığı gibi meşahımızın amel ettik. 906 milyon salavat-ı şerife. Ya bana salavat çok okuyun fennâ tahlulukat düğümleri çözer. Öteşül kurab sıkıntıları ve tek şifül kurab sıkıntıları açar. Düğümleri çözer, sıkıntıları açar. Salavat-ı şerife 906 milyon Habibediyye binallahu teala'hem şu mübarek gecede arz eyle ya Rabbi, kabul eyle ya Rabbi. Sen ruhaniyetini haberdar eyle ya Rabbi. Bize şefi'i eyle ya Rabbi. Bu belanın kalkması için bize yardımcı eyle ya Rabbi. Vesile eyle ya Rabbi. Allah'ım amin, Allah'ım amin. Bir milyardan fazla, bir milyardan fazla kelime-i tevhidler, Esma-ı Hüsna'dan, Esma-ı Şerifeler vesaire işte Alâ ad-ı gibi bizim sizlere talim ettiğimiz, sizlerin de kitaplardan e, duyduğunuz, öğrendiğiniz, efendilerden bütün okumuş olduğunuz 1 milyardan fazla efendim ezkar ve etriye şerife var. Kurban olduğun sana Allah'ım bu bunca bu ya Rabbi e, binlerce hatemat şerife hürmetine. Ya Rabbi 200 binne yakın enam şerife hürmetine. Ya Rabbi 500 bin yakın Nuh surecül suretine. 9.6 milyon salavat şerife bereketine. 1 milyardan ziyade ezkar şerife bereketine. Allah'ım sen Fazbu Kerem'inle bizlerden bu okuduklarımızı mal kusur vel kusur ben noksan lütfederek, kerem ederek kabule karin eyle Ya Rabbi. Kabul olmadıktan sonra neye dua ediyorsun, neyin hatırına, neyin hürmetine? Evvela bizden kabul eyle Ya Rabbi. Hibe eyle Ya Rabbi, lütf eyle Ya Rabbi, medcanen kabul eyle Ya Rabbi. Sen Ya Rabbi incelersen hepimiz e, Ya Rabbi dökük vaziyetteyiz. İşi eden alırsan bir tane kabul edilecek. Belki de adam kalmayacak, çıkmayacak. Lütfuna, keremine sığındık. Rahmetine, merhametine sığındık. Ya Rabbi bize layık olan muameleyi bize yapma ya Rabbi. Sana layık olan muameleyi bize reva gör. Ya Rabbel alemin. Günahlarımız ne kadar da büyükse de. Sen rahmetin daha büyük ya Rabbi. Lütfun daha büyük ya Rabbi. Keremin daha büyük ya Rabbi. Merhametin daha geniş ya Rabbi. Kurban oldum sana ya. Allah'ım ya Rabbi. Biz, bize adaletinle muamele edersen yandık ya Rabbel alemi. Bize lütfunla muameleyle, Rahmetinle, merahmetinle, fazlınla, kereminle. Şumbarık Ramazan-ı Şerif'i bize verdin. Ben ümmeti Muhammed'e azap etmek dileseydim, Ramazan'ı vermezdim. Kulüve Allah'a öğretmezdim buyuruyorsun. Ya Rabbel alemi. O ki kulüve Allah'a ihlası bize öğrettin. O ki bu Ramazan-ı Şerif'i bize verdin. Demek ki bize rahmet murad ettin. Rahmet peygamberini rahmetellil alemin olarak gönderdin. Kurban olduğum sana Allah'ım şu mübarek saatte, şu mübarek cuma gecesinde, şu mübarek ilk gecede, şu mübarek Ramazan şerf gecesinde. Ve zâkirullâhi fîlâhi Ve sa'ilullah fîlâhi Kim isterse mahrum olmaz. Ramazan'da dilenen boş çıkmaz. Ramazan'da dua mahrum olmaz. Ramazan'da zikreden mağfur olur. Bu kadar hadis-i şerifler hürmetine ya Rabb. Habibin havadan boş konuşmaz ya Rabb. Hep senin vahiylerinle konuşur. Kurban oldum sana Allah bize ile keremeyle okuduklarımızı kabul ekarin eleyip Ya Rabbi'l Alemin ve hayrun nasrin ve hayrul fatih. Bu belayı, bu vebayı, bu mikrobu, bu virüsü sen izaleyle ya Rabbi. Havaları ısıt ya Rabbi. güneşi ya Rabbi fazlü kereminle ya Rabbi'l Alemin ve hayrun nasrin ve hayrul fatih. İnsanlar Evlerinde, ocaklarında kaldılar. Devamlı sobalar yakmak, koal kazmak yakmak kalıyorlar. Kurban olduğum sana Allah'ım. Ekseri insanlar, fukara geçinemiyorlar. Sen cümlemize ile keremeyle, rahmetine muamele eyle. Havalarımızı ısıt ya Rabbi. Güneşimizi çaldır ya Rabbi. O sert sertesen rüzgarları dindir Ya Rabbi. Kurban olduğum Ya Rabbi sükunetli, sekinetli, iyi bir yaz geçittir Ya Rabbi. Bu mikrobu kırdır Ya Rabbi. Bu virüsü kırdır Ya Rabbi. Bunu helak eyle Ya Rabbi. Bunu bitir Ya Rabbi. Eserini bırakma Ya Rabbi. İzini bırakma Ya Rabbi. Bir daha dönüp dolaşmasından muhafaza eyle. Geri dönmesinden muhafaza eyle. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasırdi. Ya hayran Evlerimizde, ocaklarımızda. Ya Rabbi bütün her birerlerimize emniyetler ihsan eyle. Güvenceler ihsan eyle. Afiyetler nasip eyle, dertlerimize devalar ikram eyle, hastalıklarımıza şifalar ihsan eyle, bizden dua isteyen bütün kardeşlerimizi bu dualara ilha ile. Özellikle İsmail Efşan Hocamız e, hastalığa yakalanmış, ona da acil şifa ihsan eyle Hoca efendi kardeşimize. Ya Rabbi Ahmet Yesevi Hazretleri'ne gittik olmaz bizim yol arkadaşımız, Ya Rabbi. Ona da acil şifa ihsan eyle. Şevket Davuz Efendi abimiz beni çok gezdirdi. Senelerce bütün Türkiye'de Emre Arif'ı arabasıyla gezdirdi. Hanımı onda rahatsız oldu hastanede. Bu hastalıktan değil ama Ya Rabbi ona da çok ekmeği yedik, yemeğini çorbasını içtik Ya Rabbi. O hanım kardeşimize de Ya Rabbi acil şifasını ihsan eyle, derdine deva ikram eyle. Ya Rabbi evine salimen dönmesi nasip eyle. Daha nice dua varsa Ya Rabbi isimleri, cisimleri, halleri, sıfatları, vasıfları, evde miler, hastanede miler, neredeler sana malumdur. Hepsini senin rahmetine, devana, afiyetine, lütfuna, keremine havale eyledik. Sen fazl-ı kereminle cümlemize muamele eyle. Amin. O sallallahu aleyhi ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi sahibine. Salli salaten kamireten ve sellim selamen tammen ala seyyidina. Muhammedin illezî tenhallu bil'u kadu ve tenfericu bil'ki rabbe ve tukdâ bil'u ve tunâ bil'u râgâibu ve hüsnü'l-havâti. Ve yüstesqal gâmâmu bi'vecihi'l-kerîm. Ve ala aleyhi sahbî fî kulli le muhattî adede kerim, ya kerim, ya kerim ya kelim Allahum cüzzal ala sünah Muhammed Allahum cüzzal ala Muhammed, Muhammed. Fatih lima açlık ve Xatim lima sabet ve Nasır Hakk ve Hakk Halide la sırat kendistekim ve ala Hakkı Kadir ve Nudarı Gaziim adede ma bishahı ilmü Allahümme cüzzal ve sellem ve bari ala habib Ali'l kadri'l azim'l cahi ve alihi ve sahabehi ve sellem. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için, belanın vebanın defo olması için buyurun. Essalatu vesselamü aleyke ya Resulallah. Essalatu vesselamü aleyke ya Habiballah. Essalatu vesselamü aleyke ya Seyyid'el evvelin ve'l ahirin. Ve Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun ale'l mursalin ve'l hamdulike ya rabbel alamin. Dualarımızın kabulü için Belanın vebanın bu virüsün mikrobun acil Ankari bir zaman en yakın zaman içerisinde bu rahmet faslında bu ilk rahmet bölümünde bu ilk 10 gün içinde tamamen izalesi niyetiyle El Fatiha.